Evde huzur için okunacak dua. Cabir radıyallahu Anhu'nun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir adam evine yahut yatağına girdiği zaman bir melek, bir şeytan süratle ona koşarlar. Melek kapıyı hayırla aç. Şeytan kapıyı şerle aç yahut yatağına gir derler. Eğer adam kapıyı açarken Yahut yatağa girerken zikrederse, melek şeytanı kovar ve onu koruması altına alır. Adam uykusundan uyanınca yine ikisi öyle derler. O da Elhamdülillahillezî yumsikus semâvâti s-seb'a enteqâ alel-arudî illâ bi-iznîh. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâhu ve aleyhi tevekkâltu ve huve rabbul arşil-azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm. Derse yatağında yahut evinde ölürse şehit olur. Ve eğer kalkıp namaz kılarsa faziletlere kavuşur buyurduğu üzere karı koca yahut aile fertlerinden birisi eve girdiği zaman Esselamu Aleykum deyip Elhamdülillahilledî duasını okursa şeytanlar evden kaçar. Yapılan büyüler çözülür ve aile fertleri birbirine ısınırlar. Ayrıca sihrin çözülmesi için bir hafta her sabah namazından sonra El-Bakara suresinin okunması tecrübe edilmiştir. Büyücülere gitmek doğru değildir. Yani izni olmaksızın semayı yerin üzerine düşmekten tutan Allah'a ezelden ebede kadar güzel övgüler olsun. Allah bana kafidir. Kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen, ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut tapınılan yoktur. Ona dayandım ve o yüce arşı tedbir eden, kemale erdiren Rapt'tir. Hali ve azim olan Allah Teala'dan başkasıyla günah işlemekten, zararlı şeylerden dönüş ve taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur demektir.